Hepinize e, mutlu günler dilerim. Cumanız mübarek olsun. Dün Medine-i uçakla İstanbul'a döndük. Elhamdülillah Allah e, gitmiş olan bütün kardeşlerimizin haçlarını, ömrelerini, ibadetlerini, taatlerini kabul eylesin. E, Affu mağfiret eylesin haçlarını. Ve sebebi duhulü cennet eylesin. Peygamber Efendimiz'in mübarek şehrini, kabri, saadetini, mescidi şerifini e, ziyarette Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına ulaşma vesilesi olsun. O fasıl kapandı bu sene. Efendim, hac mevsiminin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde de bu zilhicce ayı bitecek. E, bizim takvimlere göre 8 Mayıs'ta Belki Araplar bizden bir gün önce 7 Mayıs'ta Hicri 1418 yılı yılbaşı bir Muharrem olacak. Muharrem ayı da tabii bizim için önemli dini aylardan birisidir. Biliyorsunuz aşure ayıdır. O önümüzdeki haftalar onunla ilgili sağ olursak salim olursak Allah imkan verirse açıklamaları yaparız. Allah'a ...bizlere imkan olarak bahşettiği fırsatlar ve nimetler sayısız sonsuz lütuflar sebebiyle hamdü senalar ederiz. Bu hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimlerle ilgili hadis-i şeriflerini okumayı düşündüm. Birisini okuyarak başlayalım. Tabi yine efendim... Ravisi Hazreti Ali Efendimiz olunca ben ayrı bir sevinç duyuyorum. Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği hadisleri rivayet etmekten özel bir zevk ve şevk duyuyorum. Çünkü ülkemizde Hazreti Ali Efendimiz'i seven çeşitli dini anlayışlardaki kardeşlerimiz var. O bakımdan onlar da Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği bir hadis şerifi duyunca demek ki bunu... Hz. Ali Efendimiz'i rivayet etmiş diye özel olarak ilgi duyacaklar, dikkatleri artacak ve daha candan belki kabul edecekler diye düşünüyorum. Efendim. O bakımdan Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ilk hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım bu aşk ve şevkle. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Ulema'u mesabihul ardı hülafa ül Embiyı ve vereseti ve veresetül Embi salaaka Resulullah Fi maka evkemak kal tabi rivayetler ravilerin ağızlarıyla çalışmalarıyla oluyor Efendim e, Allah hepsinden razı olsun Peygamber Efendimizin e, ifadelerini şöyle çevirebiliriz güzel Türkçemize elüllama mesaiül art Alimler, yeryüzünün nur kaynaklarıdır, kandilleridir, ışık kaynaklarıdır, lambalarıdır. Alim kelimesi, e, ulema diye e, cemi yapılıyor, Arapçada çoğu yapılıyor. Tabii alimun diye de çoğu yapılabilir. El ulama o yani bilgisiyle belli bir sıfat kazanmış, belli bir makama sahip olmuş, oturmuş bilgi sahibi, bilgi sıfatını bulunan olarak kazanmış kimseler alimler. Alimler e, yeryüzünün nur kaynaklarıdır, ışık kaynaklarıdır diyor Peygamber Efendimiz. Çok önemli e, güzel bir benzetme. Hakikaten nasıl karanlıkları ışıklar aydınlatırsa, lambalar, kandiller efendim aydınlatırsa, projektörler aydınlatırsa ışığının kuvvetine göre de tabi ilminin genişliğine göre etrafı aydınlatma meziyetleri, sıfatları vardır. Alimler yeryüzünün kandilleridir, lambalarıdır, projektörleridir. Karanlıkları aydınlatırlar, insanları karanlıklardan kurtarırlar, insanların gidecekleri yolu onlara gösterirler. Yanlış yere basmamalarını, çukura düşmemelerini, uçuruma yuvarlanmamalarını, efendim ne yapacaklarını, şaşırmamalarını sağlarlar. Karanlıkta efendim hiçbir yeri görmeden amaçsız, gayesiz perişan durumda kalmamalarını sağlarlar. Çok güzel. Bu birinci sıfatı peygamber efendimizin hadis şerifinde efendim alimlere verilen birinci sıfat bu. İkinci sıfatı ve kulaflar il peygamberlerin halifeleri yani peygamberlerin makamlarını onlardan sonra efendim devam ettiren o makamlardaki görevleri yapan, yapmaya devam eden, peygamberlerin görevlerini sürdüren mübarek insanlardır. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Hulefai Raşidin ümmetin başında idareci oldular. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zilnureyn, Ali Murtaza, Abdullah İbni Zübeyir gibi Rıdvanullah aleyhim ecmain, büyük sahabiler peygamber efendimizden sonra ümmetin başında vazife gördüler, İslam'ı yaydılar, ordulara komuta ettiler, dini konularda efendim yöneticilik yaptılar, yol gösterici oldular. Allah onların şefaatlerine nail eylesin. Zaten çoğu hali hayatlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından cennetlik oldukları müjdelenmiş, tescil edilmiş, belgelenmiş kimselerdi. E, alimlerin de böyle peygamberlerin halifeleri olması, yani o makama ondan sonra geçen kimseler olması çok önemli. Tabi alimler peygamber değildir. Efendim, Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Hatemül Enbiya ve Hatemül Rusuldür. Kendisine kitap indirilen peygamberlerin, kendisine kitap indirilmemiş olup eski peygamberlerin şeriatını devam ettiren Enbiya'nın ve mürsellerin resullerin hepsinin sonuncusudur. Menla nebiye ba'dehu kendisinden sonra bir peygamber gelmesi bahis konusu değildir. Ahir zaman peygamberidir. Dünyanın sonuna kadar peygamberliği hükmü devresi efendim nurlu çağı asrı saadeti, efendim devri Muhammedisi devam edecek. ondan sonra tabii halifeleri yani o makamda ümmete hizmet eden insanlar. Kimler oluyorlar? Efendim, alimler oluyorlar. Bu çok önemli. Alimler için çok kıymetli bir sıfat bu da. Ve vereseti ve benim varislerimdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz varis bir insanın vefatından sonra onun sahip olduğu mala mülke efendim, e, hissesi nispetinde sahip olan kimse diyorlar miras yoluyla kendisine intikal etme, ettiği kadarıyla yüzde kaç intikal edecekse onlara sahip olan kimse demek. Peygamber Efendimiz'in arkaları büyük bir mal bırakmadı zaten. Efendim, Hakiki malı, Efendim, hazineleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, ulumu diniyedir, manevi ilimlerdir, Kur'an ilimlerdir şeriat'tır. Şeriatin ahkamıdır. Efendim takva yolunun, ihsan yolunun incelikleridir. İşte bütün o inceliklere hadis-i şeriflerle tarif edilen efendim dini bilgilere sahip olan alimler Efendim, peygamber efendimizin varisleri oluyor. İlimde ne kadar ileri gitmişse mirastaki hissesi de o kadar çok olmuş oluyor. allah Teala Hazretleri cümlemizi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o güzel manevi ilimlerine onun istediği çile varis olanlardan eylesin. Bu çok güzel bir e, ikinci sıfat. Peygamberlerin halifeleri oluyor, alimler bir de varisleri oluyorlar. Ve veresetül enbiya öteki peygamberlerin de varisleridir. Biliyorsunuz bütün peygamberler Allah'ın yeryüzüne görevli olarak gönderdiği insanlar da biz Müslümanlar bir bütün içinde meseleyi çok güzel görüyoruz. Başkaları gibi yarım yamalak görmüyoruz. Birisini kabul edip ötekisini reddetme durumunda değiliz çok şükür elhamdülillah. Hazreti İsa'yı da seviyoruz, başımızın tacı biliyoruz. efendim Çoluk çocuğumuza onun ismini verebiliyoruz. Hazreti Musa'yı da seviyoruz, İbrahim'i de seviyoruz, Adem'i de Nuh'u da efendim cümle ismini bildiğimiz peygamberleri seviyoruz, bilmediklerimize hürmet ediyoruz. Onların hepsinin valisi oluyor alimler. Ne mutlu, hepimiz olabilirsek alim olalım. Çocuklarımızı alim yetiştirebilirsek, alim yetiştirmeye çalışalım. Buradaki sıfatlardan sonra, efendim ikinci bir e, hadisi şerifle e, devam etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, El-Ulema'u veresetü'l-Enbiya'a <gülüyor> yuhibbuhum ehl-i sema'a ve testavhire lehumul hitanu fil bahri izâ tu ilâ yevmil kıyâme. Bu hadis-i şerifte de yine alimler peygamberlerin varisleridir diye ilk cümlecik hadis-i şerifin başı böyle. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim mirasının, peygamberlik bilgilerinin, din bilgilerinin varisleridir. O vazifeyi yapmakla da yükümlülerdir tabi. Bunları Allah sever, peygamber efendimiz sever ama ayrıca yuhib buhum ehl sema. Gök ehli de sever. Sever. gök ehli deyince gökteki varlıklar yani gökteki varlıklar neler olabilir? Melekler olur. Melekler sever. Her e, rütbesiyle en büyük meleklerden sayısız meleklere kadar melekler severler. Bir de gökte efendim yıldızlar var. Baktığımız zaman gök cisimleri var. Görmediğimiz varlıklar var havada, efendim fezada. Onları bildiğimiz, bilmediğimiz bütün bu varlıklar sever alimleri sever bunlar ve estağfurulehum elhitanu fil bahr denizdeki balıklar da onlara istiğfar ederler. Yani ya Rabbi bunu affu mağfiret ile bu alim çok iyi bir alim. Çok mübarek bir insan. Ya Rabbi bunu bağışla efendim diye o alim lehine eee mağfiret talep ederler Cenabı Hak'tan. İdamatu ilayı <gülüyor> kıyamet. Öldükleriniz zaman kıyamet gününe kadar yani kalıbra konuldukları zamandan itibaren e, denizdeki balıklar bile ve gökteki varlıklar efendim böyle e, affet ya Rabb'i mağfiret eyle ya Rabb'i lütfeyle ya Rabb'i keremeyle ya Rabb'i diye alimlere dua ederler. Gökteki varlıkların içinde tabii denizdeki varlıklar deyince geriye dönerek hatırlıyoruz. Kuşlar var, böcekler var, kelebekler var efendim. Demek ki bütün dağlar, taşlar, kuşlar, balıklar, efendim, ahular, ceylanlar, her çeşit varlıklar e, alimleri seviyorlar ve Allah'a onlar için dua ediyorlar. Ne kadar güzel vasıflar alimler için, ne kadar hoş şeyler. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. E, Enes radıyallahu anh'ten El-ülema'u ümenaullahi ala halkı Alimler, yarattığı halklar, mahlukat üzerine Allah'ın e, emin kullarıdır, güvenilir kullanılır, emanet edilmiş kullarıdır. Kendilerine halk emanet edilmiş kullardır. Emin, kendisi güvenilir olan manasına değil. Yani e, şu adam emin bir adam diyoruz. Yani güvenilir plan manasına emin kendisine bir şeyler verilip emanet edilebilen insan demek. Yanınızda kıymetli eşyalar oluyor. Efendim paralar mücevherat oluyor. götürüyorsunuz itimad ettiğiniz emin gördüğünüz bir kimseye veriyorsunuz. Bunları al ben sonra gelip senden bunları geri alacağım diyorsunuz. Emanet veriyorsunuz emin kimse kıymetli şeylerin emanet edildiği kimse manasına burada. Allah'ın mahlukatı üzerine, Allah'ın e, mahlukatını kendilerine emanet ettiği kişilerdir alimler. Aynı zamanda bu önemli. Yani Allah'ın yaratıkları, kullar ve diğer varlıklar, e, cinler, görünmeyen varlıklar da dahil. Tabi Peygamber Efendimiz e, Resulü Sakale'yindi, inse ve cinne e, peygamberdi. Bunların emanet edildiği kimseler oluyor alimler. Çünkü onlar alim olmadıkları için ayetleri, hadisleri, dinin ahkamını e, bu bir ihtisas meselesi okumamışlardır, tahsilini yapmamışlardır, doktordur, mühendistir, askerdir ama efendim din alimi değildir. O zaman alim onlara doğru yolu gösterecek. Bakın şu halaldir, bu haramdır, bu yasaktır, bu e, efendim e, sevaptır. Şunu yapın, bunu yapmayın, bunu yaparsanız Allah sever, bunu yaparsanız Allah sevmez diye bilgi verecek. Bu konuda mütehassıs olan o. Onun için Allah kullarını o alimlere emanet etmiş. Alimlere yani bak bu kullarıma iyi sahip olun bunları zayi etmeyin, dağıtmayın diye buyurmuş oluyor bir bakıma. O bakımdan alimlerin bu sorumluluğu da hissetmesi lazım. Yani halk kendisine emanet, emanet olunmuş olduğu için Allah emanet etmiş olduğundan halkı korumakla görevli. Halkın günahlara sapmamasını sağlamakla halkı irşad etmekle doğru ve güzel şeyleri onlara öğretmekle yanlışların yanlışlarını söylemekle görevli oluyor alim. Bu da çok önemli bir vasıf. Biraz sorumluluk yüklüyor alimlere ve alimler çok sorumlu insanlardır. Bir hadis-i şerif daha ekliyoruz. Yine Ene sureyallahu ahten. El <gülüyor> ulema u kadetun ve mutteku ne ve mücalesetühüm ziyadetun. E, alimler e, kaidlerdir. Yani insanları sevk eden, yöneten e, kılavuzlardır efendim, komutanlardır. Arapçada kaid eee kayde e, kıyadeten komutanlık etmek. Yani bir grubu alıp başında efendim önderi olarak, komutanı olarak alıp götürmek manasına bir fiil. Kadetün sözü de kaidler kelimesinin çoğulu oluyor. Yani alimler önderlerdir, komutanlardır. Yani halka onlar götürecekler doğru yola, güzel noktaya, iyi amaçlara onlar götürecekler. Efendim vel mutlakuna saadetün. Müttakiler yani takva ehli, Allah'tan korkan, til, til titreyen, günah işlemeyen, hata etmemeye çalışan, edepli, zarif, böyle düşünceli, hassas insanlar. Bunlar da saadetün. Saadet kelimesi de saadetün seyyidler demek. Biz saadat diye daha çok tarihimizde, edebiyat tarihimizde kullanmışız. Mevlitte efendim duymuşsunuzdur mevlütler okunurken. Efendim seyyidü saadat ve şefi'ül usat fi yevmi Muhammed Mustafa, selavat diye hani mevlüt arasında salavat emredilir ya Seyyidü's Saadat saadatların seyidi efendilerin efendisi. Tabii biz saadat diye elif t ile kullanıyoruz açık t ile. Saadetün de saadat manasına yani seyitler demek. Müttekiler de seyitlerdir. Yani manevi bakımdan soylu kişilerdir. Çünkü takva asıl soyudur soyluluktur asıl asalettir insanlar mütteki oldu mu efendim yoksul da olsa varlıksız da olsa ama mütteki olduğumu mu soylu kişi oluyor yani Basit bir kimse de olsa, bir yetim de olsa, anasız babasız da olsa, söylü oluyor. Allah indinde soylu oluyor. Allah indinde asaletli olmuş oluyor. Evet, alimler, komutanlar da sevk edecekler insanları. Efendim mütteki insanlar, takva ehli kullar da, yani e, dervişler, şeyhler, efendim böyle e, sofiler, efendim e, Allah'tan korkan abid sahid insanlar, bunlar da efendim, efendilerdir, seyitlerdir. Efendim ve mücadese tüm ziyadetün. bunlarla oturmak bunların meclislerine gelmek onları ziyaret etmek nasılsınız Efendim filan demek veya demese bile Efendim neler söylüyorlarsa di çöküp edeple, hürmetle onları dinlemek e, dini bakımdan bilgilerin artmasına Efendim manevi bakımdan sevapların kazanılmasına sevap e, sebep olur yani burada da Alimlerin meclisine gitmek, müttekilerin ziyaretine gitmek, onlarla tanışmak, onların sözlerinden, sohbetlerinden istifade etmek tavsiye edilmiş oluyor. Şimdi bu kadar methedilen e, alimlerin tabii çeşitleri var. E, etrafınızda... E, Bugün yaşayan insanları da incelediğiniz zaman insanları çeşit çeşit olarak görürsünüz. Mesela üniversite profesörü diyoruz. E, profesörler çeşit çeşit. E, hoca diyoruz, vaiz diyoruz, müftü diyoruz. Bunlar da e, çeşit çeşit oluyor. Yani e, gül bahçesinde veya efendim kırlarda... Böyle efendim e, bağlarda bostanlarda nasıl çeşitli çiçekler oluyorsa onlar gibi çeşit çeşit. çeşit. Bakalım çeşitleri nelermiş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den e, çeşitler hakkında bir hadis-i şerif daha rivayet etmek istiyorum size. Enes radıyallahu a yine üç hadis Enes radıyallahu an'dan oldu. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. El ulema uselasetün. Raculun ashbihi'n nasu ve aşebi amelih ve rjülün aşebihi nasi ve ehleke nefsə, ve rjülün aşebi ilmihi ve lemiyayiş bihi gayru. Üçe ayırmış peygamber efendimiz alimleri, alimler üçdür diyor, sıralıyor. Rjülün bir tanesi şudur, aşebihi nazi insanlar onun sayesinde yaşamışlardır efendim ve aşebi amelihi o da. ...işlediği güzel, hayrat, hasenat ve amel salihler dolayısıyla yaşamıştır. Ama buradaki yaşamak, hani hoş yaşamak, ne hoş yaşamak, ne güzel hallere erişmek filan manasında. Ee, yani kendisi ilmiyle amil, başkalarına da ilmini öğreten, başkalarına da faydalı olan, kendisine de faydalı olan alim. Bir cins alim bu. Hem kendisi ilmini hayatında uyguluyor, Allah'ın sevgili kulu oluyor, hem de başka Allah'ın kullarına... İslam'ı öğretiyor, edebi, ahlakı öğretiyor. Onlara da faydalı oluyor. İnsanlar da efendim, ondan istifade ediyorlar. Manevi hayatları canlanıyor. Hani biliyorsunuz bir insan yaşasa bile manevi hayatı kötü oldu mu, olmadı mı, eksik oldu mu, olumsuz oldu mu kalbi ölmüş diyoruz yani. Hatta insanlar uykudadır diyoruz. Ölünce uyanacaklar deniliyor hadis şeriflerde. Demek ki yani zahirde geziyor gibi görünmek bir şey değil. Kalbi ölmüşse insan canlı sayılmıyor. Ama alim hakiki alimse hem kendisi ceb canlıdır, dipdiridir, manevi hayatla dipdiridir. Hem de başkalarını dipdiri yapıyor, canlandırıyor. Birinci alim bu. Yani en üstünde budur. Hem kendisi ilminden istifade ediyor hem de başkalarını istifade ettiriyor topluma faydalı efendim olumlu efendim tesirli bir alim. İkincisi Verecülün aşebihinnasu ve ehleke nefsehu. İlmi var bu ikinci tip alemin. İlmi var. İnsanlar bu ilimden istifade ediyorlar. Gözyaşlarıyla onu dinliyorlar. Efendim, e, tamam diyorlar. Allah'ın emrini tutalım, rızasını kazanalım. Efendim doğru yollara giriyorlar ve onlar manevi hayatı kazanıyorlar. Efendim İslam bakımdan yaşam diyeceğimiz güzel hallere eriyorlar, güzel yaşamlara eriyorlar. Efendim iyi insan oluyorlar. Ama ehleke nefsehu, alim kendisi ilmini uygulamıyor, kendisini helak ediyor. Evet, alim ilmini kendi üzerinde uygulamaz, söylediklerini kendisi tutmazsa halka verir, halkını kendi yutar, halkımı dedikleri gibi halk tekerlemesinde söylediklerinin aksini yaparsa o zaman kendini helak etmiş olur. Yani bilgi doğrudan doğruya insanı kurtarmıyor, puan kazandırmıyor. Bilgiyi uygulamak insana derece kazandırıyor. Uygulamazsa sorumlu oluyor. Niye uygulamadın? Başkasına söylediğinde niye kendin tutmadın diye sorumlu oluyor. Bir cins alim de böyledir. Başkasına güzel şeyler söylüyor ama kendisi yapmıyor. Başkalarını canlandırıyor, başkalarına faydalı oluyor ama kendisini mahvediyor. Veracülün aşebi ilmihi velem yağışbihi gayruhu. Efendim üçüncü tip alim de efendim ilmiyle kendisi istifade ediyor yaşıyor. Tamam iyi bir insan kendi halinde. Sessiz sedasız etliye sütliye kimseye karışmaz. Evinden camiye gider veya işine gider gelir. Helalinden para kazanır filan. Ama başkasına faydası olmuyor. Bu da olumsuz yani bir bakıma olumsuz bir kişi. Çünkü başkalarına tesiri faydası olmuyor. O bakımdan eksik yarım bir kimse ama hiç olmazsa kendisini kurtarıyor. En iyisi insanın hem kendisinin iyi olması hem de başkasının iyi olmasına sebep olacak bir canlılık içinde, gayret içinde, faaliyet içinde bulunması. Üç cins alim. Bu alimlerden bazılarını anlatan bir hadis-i şerif daha var. Onu da okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Bu hadis-i şerif de efendim biraz uzunca yine alimlerle ilgili... Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, El ulema-u ümena rusuli ala ibadillahi ve tezilihum e, ve bir lafz-ı Ve veçtenibuhum malem yuhaleti sultan ve yudakhil dünya. Fi izahaleti Sultan ve dakhilid dünya fegad hanur rusule fahzeruhum. Bu da efendim, e, İşin bir başka yönüne ışık tutan bir hadis-i şerif. Ee, bunu da izah edelim. Çünkü bu da gerekli. Hani ben bir işin sadece güzel tarafını, tatlı tarafını anlatıp, öbür tarafını, madalyonun arka tarafını anlatmamayı hiç sevmiyorum ve doğru görmüyorum. İlmin efendim, tamam olması için e, her şeyi e, iki yönüyle anlatmak lazım. Olumlu tarafları da anlatmak lazım. Olumsuzluklar varsa onları da anlatmak lazım. Mükafatları da anlatmak lazım. Efendim cezalar ve kötü sonuçlar varsa onları da ikaz etmek lazım. Bu hadis-i şerif öyle bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz El-Ulema-Umena-Ur-Rusuli ala ibadillah Alimler Allah'ın kulları üzerine peygamberlerin Emanetçileridir, emin kişilerdir. Yani peygamberler ümmetlerini alimlere emanet etmişlerdir. ''Aman benim ümmetimi koru, aman ümmetime iyi hizmet et.'' demiş gibi oluyor yani. ''Ve teziluhum'' yani ''Onlara ilişmeyin, onlara ilişmeyin, onları üzmeyin, onları ezalandırmayın, efendim onlara sataşmayın'' gibi bir mana var burada. ''Ayrılın onlardan'' yani ''Onlara eza cefa etmek tarafını tutmayın.'' la deydeminin rivayetindeki sözle veşteni buhum onlardan sakının yani boynu büküktür kendisi affedici olsa efendim merhametli olsa beddua etmese bile Allah efendim kendi evliyasına alimlerine kötü muamele eden, eza cefa edenleri cezalandırır, intikam alır. Onun için onlardan sakınmak da lazım. Yani bir insan peygamberin aleyhinde bulunursa başına taş yağar, yıldırım yağar. Tarihte var misalleri. Böyle bir mübarek alemin de aleyhinde olursa sonunda belasını bulur, cezasını çeker. Sakınmak lazım. Onlardan sakınınız. Ne kadar? Hangi müddetçe? Malem yuhalit sultan. Sultan ile Efendim haşir neşir olup düşüp kalkmadıkça kalkmadığı müddetçe ve yudahilid dünya dünya işlerine menfaatlerine efendim dalmadığı müddetçe. Burada önemli bir husus var sultan ile düşüp kalkmak fîzâ hâlet sultan, sultan ile ahbaplık kurar, düşer, kalkarlarsa ve dâkhele dünya ve dünya işlerine, menfaatlerine dalarlarsa o zaman e, e, fakat hânur rüsûl kendilerine ümmetlerini emanet etmiş olan peygamberlere hıyanet etmiş olur bu alimler o zaman faze ruhum, onlardan korunun onlar tehlikeli mahluklardır onlar insanı efendim Kötü yerlere götürürler, zararlı olurlar insanlara demek. E, bu da önemli bir husus efendim. E, şöyle oluyor, mesela başka ülkelere gidiyoruz efendim, e, karşılaşıyoruz ülkenin ismini söylemeyelim, e, yaşayanlar, duyanlar bilirler efendim tarihten de bilebilirsiniz, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Sultan tabi emri dinlenen kişi demek e, şeyde efendim. Emrinde güç kuvvet var, iktidar var, ee, emrettiği zaman yapıyor. Elini çırptığı zaman hizmetçiler geliyor, şunu asın, kesin dediği zaman asıp kesiyorlar. Eski devirde öyleymiş, şimdi de yine tabii mesela bir bakan, bir reisi, cumhur, efendim, bir komutan güçlü, kuvvetli, iktidarlı insan demektir. Bunların yanına gidiyor bazı insanlar. Niçin gidiyorlar? Onların beğenisini kazanmak için, takdirini kazanmak için, onların suyunca, onların arzusuna göre, keyfine göre... Konuşarak onları avlamak için, onlara kendilerini sevdirmek için. Neden? Çünkü onlar iktidar sahibi olduğundan arkasından kendilerini severlerse mevki verirler, makam verirler, maddi imkan verirler, menfaat sağlarlar diye Efendim tatlı diye, sultanların sarayları güzel diye verdikleri zaman bir kese altın veriyorlar filan ihya oluyor insanlar. E, tabii bu yüzden... Dünya menfaati sebebiyle gidip onların yanına yanaşanlar her söylediğini evet efendim, münasibler efendim, çok doğru buyurdunuz efendimiz, harika efendim filan gibi dalga okluk edip alkışlayanlar olmuş tarih boyunca. Efendim bunu kitaplardan okuyoruz. E şimdiki zamanda da yine olabilir bir genel müdürün, bir başkanın, bir reisin, efendim, bir yöneticinin, bir müdürün böyle etrafında toplanan insanlar olur. Alim böyle yapmayacak. Alim Allah'ın görevli kulu olduğu için alim hakkı söyleyecek daima. Dünya menfaatini düşünmeyecek. Efendim saltanatı düşünmeyecek. Saltanat erbabından sağlayacağı menfaatleri düşünmeyecek. Menfaatlerine göre hare hareket etmeyecek alim. Hakkı söyleyecek. Çünkü e, karşısındaki insan belki o alim öyle söyledi diye o işi ondan yapacak. Bütün sorumluluk alime gelecek. ...doğruyu söylemesi lazım. Hatta sultan zalim bile olsa... Cihadın en üstünü e, kelamet ve hakkın indes sultanın cair, cevri cefa edici, zalim bir sultanın karşısında hak sözü söyleyecek. Bu yaptığın doğru değildir. Bu zulümdür. Bunu, bunu Allah sevmez. Şunu yaparsan günah olur. Bak sen şimdi kimse seni engelleyemiyor. Bunu yapıyorsun ama sonra bunun çok cezasını çekersin. Belasını bulursun. Çoluk çocuğunda çıkar. Kendinde çıkar. Pişman olursun. Perişan olursun diye doğruyu söylemesi gerekiyor. Bütün bunlardan ilerliyoruz anlattıklarımızdan sonuç çıkartmak gerekirse, İslam'da ilim çok kıymetli. Alimin derecesi çok yüksek. Hem maddi bakımdan yüksek ...hem de manevi bakımdan yüksek. Manevi bakımlar Allah dininde çok sevgili... ...mahlukat arasında çok itibarlı... ...yerdeki gökteki varlıklar... ...hepsi kendisini seviyorlar ve... ...kendisine dua ediyorlar. Efendim ahirette de yüksek makamlara erecek. Peygamberlerle arasında bir peygamberlik derecesi farkı var. Öbür bakımlardan dereceleri... ...çok yüksek olacak öteki bütün insanların hepsinden. Acaba şehitlerden de yüksek mi olacak alimlerin derecesi daha yüksek olacak. Çünkü Allahu Teala Hazretleri şehide soracakmış. Sen şehitliğin sevabını kimden öğrendin de böyle Allah yolunda canını verdin, canını feda ettin diye. O da diyecekmiş ki işte hoca efendiden duydum, alimden duydum. Onun için şehitliğe arzu ettim, heves ettim. Allah yolunda canla başla çarpıştım, hudutlarda bekçilik yaptım. Savaşlarda kahramanca efendim savaştım. Sonunda canımı Feda ettim, şehit oldum. Tamam. Sen bunu alimden öğrendiğin için o halde o senden daha üstün, o daha önce cennete girecek, onun makamı daha üstün olacak diye buyuruluyor. Makamı yüksek alimin. Fakat alimin sorumluluğu var. Ümmet alime emanet edilmiş. Alim her zaman doğruyu söyleyecek. Hayatı pahasına doğruyu söyleyecek. Hak'tan ayrılmayacak. Dünya menfaatini düşünmeyecek. Dünya menfaati için efendim yağcılık yapmayacak doğruyu söyleyecek çünkü herkes onu kaynak olarak biliyor ondan doğruyu öğrenmek durumunda. O halde ilim çok yüksek olduğundan kendimiz alim olmaya çalışalım. Bir insan bu yaştan sonra, kartlaştıktan sonra alim olabilir mi diyebilir yaşlı bir kimse içinizden. Allah uzun ömür versin. Ben yaşlıları da yaşlı saymıyorum. Bazen hocamız söylerdi, insanın gönlü ihtiyarlamaz evladım derdi, gönlü, gönlü genç kalır derdi. Hele imanlı, irfanlı olursa gönlü çok delikanlı gibi kalır bir insanın. Onun için aksakallı, belikambur, delikanlılar olabilir insan. Efendim alim olmak için, yani ille üniversiteye gidip doktora yapıp doçent olup profesörlüğe yüksel yükselmek şartı yoktur İslam'da. Alim olmak için İnsan takva ehli olursa, ahlakını düzeltirse, efendim özü sözcü doğru olursa, doğru tuttu doğru yürüse, o bak tamam her şeyi biliyor, Allah'ın rızasını kazanacak şekilde yürüyor diye alimler sınıfına girer. Bu bir. Bir de bazı hadis şerifler var, efendim ravileri e, ve e, efendim senedi'nin kuvveti bakımından. E, Çeşitli sözler söylenmiş ama yine de ümit verici hadis-i şerifler. Bir insan 40 tane hadis-i şerifi ezberebilirse Allah onu mahşer gününde, kıyamette, alimlerin arasında haşer eder, alimler zümresine katar, onlardan eyler diye. Demek ki aslında alim sıfatını kazanmak herkes için mümkündür aziz ve sevgili kardeşlerim. Ayetleri, hadisleri öğrenirsek, uygularsak, ahlakımızı düzeltirsek, edepli, ahlaklı, müttekil bir Müslüman olursak, Allah bizi de alim sınıfından sayabilir. O zümreye katabilir. Onlara verilen mükafatları bizlere de verebilir. Biz bunları kazanmaya çalışalım. Bu bir. İkincisi, hanımlarımıza, efendim, eşlerimize, çocuklarımıza da teşvikte bulunalım. Onlar da alim olsunlar. Onlar da dini ilimleri öğrensinler. Herkes güzellikleri öğrensin, uygulasın kötü ve günah şeyleri öğrensin ondan kaçınsın. Bu günahtır. Bunu yapmayayım desin. Ortalık düzelsin, Toplum e, arzu edilen seviyeye gelsin. İnsanlık gelişsin. Efendim insanlar kardeştir. Hepsi aynı annenin babanın çocukları. Böyle dünyada efendim sömürü, efendim cinayetler, öldürmeler, savaşlar, efendim e, e, emperyalizm vesaire efendim çeşitli şekillerdeki Haksızlıklar olmasın. İnsanlar dünyada da, ahirette de efendim mutlu olsunlar. İki cihanda bahtiyar olsunlar. Allah e, hepimizi alimlerden eylesin. çok çocuğumuzu da bu yolda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Cumanız mübarek olsun. Nice mutlu günleri Allahü Teala Hazretleri hepinizi sıhhatle, afiyetle, sevdiklerinizle eriştirsin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü ve Berekatürk.